Ben Tanrı gibi gökte doğmuş Türk'üm, Bilge Kağan. Bu zamanda tahta oturdum. Sözümü sonuna kadar dinle, iyice işit. Bilhassa küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şatpıt Beyleri, kuzeydeki Tarkat, Buyruk Beyleri, otuz Tatar, dokuz Oğuz Beyleri, milletim, bu sözümü iyice işit, adam akıllı dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar. Onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Millet şimdi kötü değildir. Türk kağan Ötügen ormanında oturdukça ülkede sıkıntı olmaz. Doğuda Şantung ovasına kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Güneyde 9 Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci nehrini geçerek demir kapıya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yirbayurkı yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanıymış. Bu yerde oturup Çin ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipekliği sıkıntısız, öylece veren Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşakmış. Tatlı sözle yumuşak, İpek kumaşla aldatıp Uzak milleti öylece yaklaştırırmış Yaklaştırıp yerleştirdikten sonra Kötü şeyleri o zaman düşünürmüş İyi, bilgili insanı Cesur insanı iyi kalpli insanı sevmez Yürütmezmiş Bir insan yenilirse Kabilesi, milleti Akrabasına kadar barındırmazmış Tatlı sözüne Yumuşak ipek kumaşına aldanıp Türk milleti Çokça dağıldın, öldün Türk milleti, öleceksin. Güneyde Çogay ormanına, Töğüt'ün ovasına yerleşeyim dersen, Türk milleti, öleceksin. Orada kötü kişi şöyle öğretiyormuş. Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip öyle kandırıyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp yakına gidip kandırıldın. Çok insan öldü. O yere doğru gidersen Türk milleti, öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan, Kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti. Tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için beslemiş olan kanının sözünü almadan her yere gittin. Hep orada mahvoldun. Yok edildin. Orada geri kalanınla her yere hep zayıflayarak, ''Ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için Kaan oturdum. Kaan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milletim, bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa... Ebedi bu taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben ebedi bir taş yonturdum. Çin kanundan resimci getirdim. Resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin kanunun mahiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaşka türbe yaptırdım. İçine dışına bambaşka resim vurdurdum. Taş yonturdum. Gönüldeki sözümü vurdurdum. ''On ok oğluna, yabancıya kadar bunu görüp bilin. Ebedi taş yonturdum. İl ise, şöyle daha erişilir yerde ise, işte öyle erişilir yerde ise, ebedi taş yonturdum. Yazdırdım. Onu görüp öyle bilin. Bu yazıyı yazan yeğenim Yolluk Digin.'' Doğu Yüzü ''Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış.'' İnsanoğlunun üzerine ecdadın Bu Min Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep düşmanmış. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya başedirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırgan Ormanına kadar, batıda Demir Kapı'ya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız Göktürk öylece oturuyormuş. Bilgili kanimiş. Cesur kanimiş. buyruğu yine bilgiliymiş. Tabi cesur imiş. Beyleri de, milleti de doğruymiş. Onun için ili öylece tutmuş. İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan, Böklü çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç kırıkan, otuz tatar, kıtay, tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü Kağan imiş. Ondan sonra küçük kardeşi Kağan olmuş. Oğulları Kağan olmuş tabii. Ondan sonra küçük kardeşi, büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, oğlu babası gibi kılınmamış olacak, bilgisiz Kağan oturmuştur. Kötü Kağan oturmuştur. Buyruklu da bilgisizmiş tabii. Kötüymüş. Beyleri... Milleti ahenksiz olduğu için, Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, Bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, Kağan yaptığı Kağan'ını kaybedivermiş, Çin milletine bey olacak erkek evladı köle oldu, hanımlık kız evladı cariye oldu, Türk beyler Türk adını bıraktı, Çin adını tutup Çin kağanına itaat etmiş. 50 yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Böklik kağana kadar ordus evkedi vermiş. Batıda demir kapıya kadar ordu sevketi vermiş. Sevk Çin kağanına ilini, töresini alıvermiş. vermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş. Büyük milletidim. İlim şimdi hani kime çalışıyorum der imiş. Kanlı milletidim. Kanım hani Hangi kağına çalışıyorum dermiş. Öyle deyip Çin kanına düşman olmuş. Düşman olup kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Buna işi gücü verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım dermiş. Yok olmaya gidiyormuş. Yukarıda Türk tanrısı, Türk mukaddes yeri, Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye, babam İlteriş teriş annem il bilgi hatunu, Göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam Kaan 17 erle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış. Dağdaki inmiş. Toplanıp 70 er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kaan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanı koyun gibiymiş. Doğuya, batıya asker sevk edip toplatmış. Yığmış. Hepsi 700 er olmuş. 700 er olup iyisizleşmiş. Kansızlaşmış milleti, cari olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis, Tarduş milletini orada tanzim etmiş. Yabguyu, Şadı orada vermiş. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde, Bas Kağan, Dokuz Oğuz Kami düşman imiş. Kırgız, Kuru Kan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. Babam Kaan bunca düşmanı yenmiş, 47 defa ordu sevk etmiş, 20 savaş yapmış, Tanrı lütfettiği için illiği ilsizleştirmiş, Kaanlıyı Kaansızlaştırmış, düşmanı tabi kılmış, dizliye diz çöktürtmüş, başlıya baş eğdirmiş. Babam Kaan öylece ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam Kaan için ilkin bas Kaan'ı balbal olarak dikmiş. O töre üzerine Kaan oturdu. Amcam kaan oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti. Besledi. Fakiri zengin kıldı. Azı çok kıldı. Amcam kaan oturduğunda kendim Tarduş milleti üzerinde şah dedim. Amcam kaan ile doğuda Yeşil Nehir, Şantung Ovasına kadar ordu sevk ettik. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettik. Kökgmeni açarak Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik. Yakın olarak 25 defa ordu sevk ettik. 13 defa savaştık. İlliyi izsizleştirdik. kanlıyı kansızlaştırdık, Dizliye diz çöktürdük. başlıya baş eğdirdik. Türkiş Kaan'ı, Türkümüz, milletimiz idi. Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için Kaan'ı öldü. Buyruklu beyleri de öldü. 10 ok kami eziyet gördü. Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz olmasın diye az milletini tanzim ve tertip etip savaştık. Çoğalttık. Bars bey idi. Kaan adını burada biz verdik. Küçük kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi yanıldı. Kaan'ı öldü. Milleti cariye kul oldu. Kögmen'in yeri suyu sahipsiz kalmasın diye Kırgız kamini düzene sokup geldik. Savaştık. Doğuda Kadırgan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk. Öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarman'a kadar Türk milletini öyle kondurduk, öyle düzene soktuk. O zaman da kul kulluğu olmuştu. Cariye, cariyeli olmuştu. Küçük kardeş, büyük kardeşini bilmezdi. Oğlu, babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz Beyleri, milletim, işitin. Üstte gök çökmese, altta yer delinmese, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Türk milleti. Vazgeç. Pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı, beslemiş olan bilgili kanunla, hür ve müstakil, iyi iline karşı kendin hata ettin. Kötü hale soktun. Silahlılar seni nereden gelip dağıtabilirdi? Mızraklılar nereden gelip sürüp gönderebilirdi? Kutsal ötüken ormanının milleti. Dağıldın. Doğuya giden gitti, batıya giden gitti. Gittiğin yerde hayrın kalmadı. Kanın su gibi aktı. Kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın köle oldu. Hanımlık kız evladın cariye oldu. Bilmediğin için kötülüğün yüzünden amcam Kağan uçup gitti. Önce Kırgız Kağan'ı bal bal olarak diktim. Türk milletin adı sanı yok olmasın diye babam Kağan'ı, annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye Kendimi Tanrı Kağan olarak oturttum. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İşte açsız, dışta elbisesiz, düşkün, perişan milletin üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kültigin ile konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin ile iki şat ile öle ite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş, su kılmadım. Ben kendim Kağan oturduğumda her yere gitmiş olan millet öle ite, yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kamine doğru, doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru, güneyde Çin'e doğru 12 defa büyük ordu sevk ettim. Savaştım. Ondan sonra Tanrı bağışlasın devletin var olduğu için... Talihimde kısmetim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım. Değerli ilinden, değerli kaanlığından daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım. Milletimi düşmansız kıldım. Bunca töreyi kazanıp küçük kardeşim Kültigin kendisi öylece vefat etti. Babam Kaan uçtuğunda Küçük kardeşim Kültigin 7 yaşında kaldı. Umay gibi annem Hatun'un devletine küçük kardeşim Kültigin Er adını aldı. 16 yaşında amcam Kaan'ın ilini töresini şöyle kazandı. Altı çıp Soğudak'a doğru ordu sevk ettik. Bozduk. Çinli 10 kuvali 50.000 bin asker ile geldi. Savaştık. Kültigin yaya olarak atılıp hücum etti. 10 kuvalinin kayınbiraderini elle tuttu. Silahlı olarak kana takdim etti. O orduyu orada yok ettik. 21 yaşında iken Çaça generale karşı savaştık. En önce Tadık'ın çorun boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. İkinci olarak Işpara Yamtarın boz atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Üçüncü olarak Yigen Silik Bey'in giyimli doğru atına binip hücum etti. O at da öldü. Zırhından kaftanından Yüzden fazla ok ile vurdular. Yüzüne, başına bir tane değmedi. Hücum ettiğini Türk beyleri bilirsiniz. O orduyu orada yok ettik. Ondan sonra Yirbayırkun'un ulu irkini düşman oldu. Onu dağıtıp Türgi Yargın gölünde bozduk. Ulu irkin azıcık erle kaçıp gitti. Kültigin, 26 yaşındayken Kırgız'a doğru ordu sevk ettik. Mızrak batımı olan karı söküp, Kökmen ormanını aşarak yürüyüp Kırgız Kavmi'ni uykuda bastık. Kağan'ı ile Songa ormanında savaştık. Kültigin, Bayırku'nun Ak Aygırı'na binip atılarak hücum etti. Bir eri ok ile vurdu. İki eri kovalayıp takip ederek mızrakladı. O hücum ettiğinde Bayırku'nun Ak Aygırı'nı uyluğunu kırarak vurdular. Kırgız Kavmi'ni öldürdük. Ülkesini aldık. O yılda Türgiş'e doğru... Altın Ormanını aşarak İrtiş Nehri'ne geçerek yürüdük. Türküş Kanını uykuda bastık. Türkiş Kanının ordusu ateş gibi, fırtına gibi geldi. Savaştık. Kültigin alnı beyaz boz ata binip hücum etti. Alnı beyaz boz bir at. İkisini kendisi yakalattı. Ondan sonra tekrar girip Türkiş Kanının buyruklu valisini elle tuttu. Kanını orada öldürdük. İlini aldık. Türküş avam halkı. Hep tabi oldu. O kavmi tabar da kondurduk. Soğut milletini düzene sokayım diye İnci nehrini geçerek demir kapıya kadar ordu sevk ettik. Ondan sonra Türk iş avam halkı düşman olmuş. Kenger ise doğru gitti. Bizim askerin atı zayıf, azığı yok idi. Fakat askerler kahraman er gibi hücum etti. Öyle bir zamanda pişman olup Kültingin'i az askerle eriştirip gönderdik. Büyük savaşmış. Türkiş avam halkını orada öldürmüş. Yenmiş. Kuzey Yüzü Koşu vali ile savaşmış. Askerini hep öldürmüş. Evini, malını eksiksiz hep getirdi. Kültigin 27 yaşına gelince Karluk kavmi hür ve müstakil iken düşman oldu. Tamak ıdık başıyla savaştık. Kültigin o savaşta 30 yaşındaydı. Alp salçı ata binip atılarak hücum etti. İki eri takip edip kovalayarak mızrakladı. Karluğu öldürdük. Yendik. Az milleti düşman oldu. Karagöl'de savaştık. Kültigin 30 yaşındaydı. Alp Salçı isimli atına binip atılarak hücum etti. Az milletini tuttu. Az milleti orada yok oldu. Amcam Kağan'ın ili sarsıldığında millet, hükümdar ikiye ayrıldığında İzgil milletiyle savaştık. Kültigin Alp Salçı atına binip Atılarak hücum etti. O at orada düştü. İzgil milleti öldü. Dokuz Oğuz milleti kendi milletim idi. Gök yer bulandığı için düşman oldu. Bir yılda beş defa savaştık. En önce Tagu balıkla savaştık. Kültigin azman atına binip atılarak hücum etti. Altı eri mızrakladı. Askerin hücumunda yedinci eri kılıçladı. İkinci olarak Kuşalguk'ta Ediz ile savaştık. Kültigin az yağızına binip atılarak hücum etti. Bir eri mızrakladı. Dokuz eri çevirerek vurdu. Edis kavmi orada öldü. Üçüncü olarak Bolçu'da Oğuz ile savaştık. Kültigin az manakına binip hücum etti. Mızrakladı. Askerini mızrakladık. İlini aldık. Dördüncü olarak Çuş başında savaştık. Türk milleti ayak titretti. Perişan olacaktı. İlerleyip gelmiş ordusunu Kültigin püskürtüp Tongra'dan bir boyu, yiğit on eri, Tonga Tegin'in cenazesinde çevirip öldürdük. Beşinci olarak Ezginti Kadız'da Oğuz ile savaştık. Kültigin, Azyağız'ına binip hücum etti. İki erimiz mızrakladı, çamura soktu. O ordu orada öldü. Amga kalesinde kışlayıp ilkbaharında Oğuz'a doğru ordu çıkardık. Kültigin'i evin başında bırakarak müdafaa tedbiri aldık. Oğuz düşman merkezi bastı. Kültigin öksüz atına binip dokuz eri mızrakladı. Merkezi vermedi. Annem hatun ve analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı. Ölenler yurtta, yolda yatıp kalacaktınız. Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşündüm. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak deyip düşünceye daldım. Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı milletinden başta Udar general geldi. Çin kağınından İsi'yi, Likenk geldi. 10 binlik hazine altın, gümüş fazla fazla getirdi. Tibet kağınından vezir geldi. Batıda gün batısındaki Soğut, İranlı, Buhara ülkesinden en ilk general, Oğul Tarkan geldi. 10 ok oğlum Türkiş kağınından Makaraç mühüngar, Oğuz Bilge mühürdar geldi. Kırgız Kanı'ndan Tardoş inançu Çor geldi. Türbe yapıcı, resim yapan kitabe taşı yapıcısı olarak Çin Kanı'nın yeğeni Çank General geldi. Kuzeydoğu Yüzü. Kültigin koyun yılında 17. günde uçtu. 9. ay 27. günde yaz töreni tertip ettik. Türbesini, resimini, kitabe taşını maymun yılında 7. ay 27. günde hep bitirdik. Kültigin Kırk yaşında üzerimize acı bir bulut çöktürdü. Güneydoğu Yüzü Bunca yazıyı yazan kültiginin yeğeni Yolluk Tigin, yazdım. Yirmi gün oturup bu taşa, bu duvara hep Yolluk Tigin yazdım. Değerli oğlunuzdan, evladınızdan çok daha iyi beslerdiniz. Uçup gittiniz. Gökte, hayattaki gibi olasınız. Güneybatı Yüzü Kültiginin altınını, gümüşünü, hazinesini, Servetini, dört binlik at sürüsünü idare eden Tuygut buraya yazdı. Batı Yüzü Batıdan soğut, baş kaldırdı. Küçük kardeşim Kültigin için, öle ite, işi gücü verdiği için, Türk Bilge Kağan'ı, nezaret etmek üzere küçük kardeşim Kültigin'i gözeterek oturdum. İnançu apayargan, Tarkan adını verdim. Onu övdürdüm. Ben Bilge Tonyku. Çin ülkesinde doğdum. Türk milleti içinde tutsak idi. Türk milleti Han'ını bulamayınca Çin'den ayrıldı. Han sahibi oldu. Han'ını bırakıp yine Çin'e tutsak düştü. Tanrı şöyle demiş. Han verdim, Han'ını bırakıp tutsak düştün. Tutsak düştüğün için Tanrı öldürdü. Türk milleti öldü, bitti, yok oldu. Türk milletinin yerinde boy kalmadı. Ormanda, dışarıda kalmış olanlar toplanıp, Yedi yüz er oldular. İki bölüğü atlı idi, bir bölüğü yaya idi. Yedi yüz kişiyi idare edenlerin büyüğü şat idi. Danışman ol dedi. Danışmanı ben oldum. Bilge ton yukuk. Şadı khan mı yapayım diye düşündüm. Arık boğa ile semiz boğa arkada oldukça semiz boğamı arık boğamı bilinmezmiş diye düşündüm. Bunun üzerine Tanrı akıl verdiği için onu ben khan yaptım. İlteriş Kağan olunca, Bilge Ton Yukuk, Boyla Baga, Tarkan ile İlteriş, Güney'de Çinli'yi, Doğu'da Kıtayı, Kuzey'de Oğuz'u pek çok öldürdüler. Danışmanı, yardımcısı ben idim. ayın kuzeyi ile Karakum'da oturuyorduk. Güney Cephesi Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin karnı tok idi. Düşmanımız çevremizde ocak gibiydi. Biz ateş idik. Böyle otururken Oğuz'dan casus geldi. Casus'un sözü şöyleydi. Dokuz Oğuz boyu üzerine Kaan oturmuş. Çin'e Sen Günü göndermiş. Kıtay'a Tongra esimi göndermiş. Şu haberi göndermiş. Azıcık Türk boyu var. Fakat Kaan'ı yiğit, danışmanı bilgili. Bu iki kişi var oldukça seni Çinli'ye öldürecek diyorum. Doğuda Kıtay'ı öldürecek diyorum. Beni, Oğuz'u mutlaka öldürecek diyorum. Çinli, sen güney yönünden saldır. Kıtay, sen doğu yönünden saldır. Ben de kuzey yönünden saldırayım. Türk boyunun yerinde hiç kimse kalmasın. Mümkünse hepsini yok edelim, diyorum. Bu haberi itişince gece uyuyasım gelmedi. Gündüz oturasım gelmedi. Bunun üzerine kanıma arza çıktım. Şunu arz ettim. Çinli, Oğuz, Kıtay... Bu üçü birleşirse biz kalırız. Dıştan sarılmış gibiyiz. Yufka iken delmek kolaymış. Ince iken koparmak kolay. Yufka kalın olsa delmek zor İnce, yoğun olsa koparmak zor. Doğuda Kıtay'dan, güneyde Çin'den, batıda Batılılardan, kuzeyde Oğuz'dan gelecek 2-3 bin askerimiz var mı acaba? Kaan'ım, benim, yani Bilge Ton arzını işitti. Gönlünce idare et dedi. Kök öngü çiğneyerek Ötüken ormanına doğru orduyu sevk ettim. İnek ve yük arabalarıyla Togla'da Oğuz geldi. Üç bin askeri varmış. Biz iki bin idik. Savaştık. Tanrı yardım etti. Yendik. Irmağa döküldüler. Pek çoğu da dağıttığımız yerde öldü. Ondan sonra Oğuz tamamıyla geldi. Türk milletini Ötüken yerine, Bilge Tonyuk'u Ötüken yerine yerleşmiş diye işiten güneydeki millet, Batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi. Doğu cephesi. 2000 idik. İki ordumuz oldu. Türk milleti yaratılalı, Türk kanı tahta oturalı, Şan Türk şehrine denize ulaşmış olan yok imiş. Kanıma arz edip ordu gönderdim. Şan Türk şehrine denize ulaştırdım. 23 şehir zapt ettiler. Uykularını burada bırakıp, seferde yatıp kalktılar. Çin kanı düşmanımız idi. On ok Kağan'ı düşmanımız idi. Kırgızların güçlü Kağan'ı da düşmanımız oldu. Bu üç Kağan anlaşıp Altun Ormanı'nda birleşelim demişler. Şöyle anlaşmışlar. Doğuda Türk Kağan'ına doğru sefere çıkalım demişler. Eğer biz üzerine yürümezsek eninde sonunda o bizi, Kağan Yiğit, danışmanı bilgili olduğu için eninde sonunda o bizi öldürecektir. Üçümüz birleşip üzerine yürüyelim. Hepsini yok edelim demişler. Türk Kağan'ı şöyle demiş. Benim milletim oradadır demiş. Türk, kök Türk boyu yine karışıklık içindedir. Oğuz'u yine dardadır demiş. Bu sözleri işitince gece yine uyuyasım gelmiyordu. Gündüz yine oturasım gelmiyordu. O zaman düşündüm. İlkin kırgız üzerine yürüsek daha iyi olur dedim. Kögmen yolu tek imiş, Kapanmış. Bu yoldan yürümek olmaz dedim. Kılavuz istedim. Çöllü, az askeri buldum. Az ülkesinde bir yol varmış. Bir at yoluymış. Onunla gitmiş. Onunla konuşup bir atlının gitmiş olduğunu öğrenince bu yola gitmek mümkün dedim. Düşündüm ve kanıma söyledim. Kuzey cephesi. Arz ettim. Ordu yürüttüm. At in dedim. Ak termini geçince at bindirdim. At üzerine bindirip karı söktürdüm. Sonra atları yedeye aldırıp yaya olarak ve ağaçları tutuna tutuna yukarı çıkarttım. Öndeki eri çapraz yürüterek ağaç olan tepeyi açtık. Yuvarlanarak indik. On gecede yandaki engeli dolaşarak gittik. Kılavuz yeri şaşırıp boğazlandı. Anı suyuna vardık. O sudan aşağı gittik. Yemek için attan iniyor, atı ağaca bağlıyorduk. Gece gündüz dört nala gittik. Kırgızları uykuda bastık. Uykularını mızrakla açtık. Hanı ordusunu topladı. Savaştık ve yendik. Hanlarını öldürdük. Kırgız boyu Kağan'a teslim oldu. Baş eğdi. Geri döndük. Kögmen ormanını dolaşarak geldik. Kırgız'dan döner dönmez Türk iş Kağan'ından casus geldi. Haberi şöyleydi. Doğudan Kağan'a sefer edelim. Biz yürümezsek onlar bizi Kağan'ı yiğit Danışmanı bilgili olduğu için eninde sonunda onlar bizi mutlaka öldürecek demiş. Casus, Türkiş Kağan'ı çıkmış dedi. On ok boyu eksiksiz çıkmış dedi. Çin ordusu da varmış. Bu haberi işittiğimiz sırada kraliçe vefat etmişti. Kağan'ım, ben eve ineyim, onun yoğ törenini yapayım dedi. Orduya, gidin, altın ormanında oturun dedi. Ordunun başında ini İl Kağan, Tarduş Şadı gitsin dedi. Bilge Tonjuk'a şunları söyledi. Bu orduyu ilet dedi. Ben sana ne söyleyeyim? Kararı istediğin gibi ver dedi. Gelirse göreceği var. Gelmezse haberciyi ve haberi alarak otur dedi. Altın Ormanı'nda oturduk. Üç casus geldi. Haberleri Kaan orduyu çıkardı. On ok eksiksiz çıktı. Yarış ovasında toplanalım demişler. Bu haberi işitince haberi Kana yolladım. Handan haber geldi. Oturun, öncüyü ve nöbetçiyi iyice düzenleyin dedi. Baskın yapmayın demiş. Bögü Kağan bana böyle haber yollamış. Apatarkana ise gizli haber göndermiş. Bilge Ton Yukuk kötüdür, kindardır, yanılır, ordu yürütelim diyecek, kabul etmeyin. Bu haberi işitince ordu yürüttüm. Altun ormanını yol olmaksızın açtık. İrtiş ırmağını geçit olmaksızın geçtik. Gece de yol aldık ve bol şafak sökerken ulaştık. Batı cephesi. Haberciyi getirdiler. Sözü şöyleydi. Yarış ovasında yüz bin asker toplandı. Bu sözü işitince beyler hep birlikte geri dönelim. Zayıfın utancı daha iyidir dediler. Ben şöyle dedim. Ben, Bilge Ton yukuk, altın ormanın aşarak geldik. İrtiş ırmağını geçerek geldik. Gelenler yiğit dediler duymadılar. Tanrı Umay, mukaddes yer, su üzerine çöküverdi. Niçin kaçıyoruz? Çok diye niçin korkuyoruz? Azız diye niçin kendimizi küçümsüyoruz? Hücum edelim dedim. Hücum ettik ve yağmaladık. İkinci gün ateş gibi kızıp geldiler. Savaştık. Bizden iki ucu yarısı fazlaydı. Tanrı izin verdiği için çok diye korkmadık ve savaştık. Tarduş şadına kadar kovalayıp dağıttık. Kanını tuttuk. Yabgusunu... Şadını orada öldürdük. Elli kadar er yakaladık. Hem o gece halkına haber gönderdik. O haberi işitip on ok beyleri halkı hep geldi. Başydi. Halkın birazı kaçmıştı. Gelen beyleri ve halkı toplayarak on ok ordusunu yürüttüm. Biz de yürüdük. Anayı geçtik. İnci ırmağını geçerek Tinsi oğlu denen ebedi ek dağını aşırdım. Güney cephesi. Demir kapıya kadar gittik. Oradan da geri döndük. Tacikler, Toharlar, ondan berideki sukbaşlı Soğodok Kami hep gelip başaydı. Türk milletinin demir kapıya, Tinsi oğlu denen dağa ulaştığı hiç vaki değildi. O yere ben Bilge Ton ulaştığım için sarı altın, beyaz gümük, kızıl yak öküzü, eğri deve, mal sıkıntısızca getirdik. İlteriş Kağan bilgisinden dolayı, yiğitliğinden dolayı Çin ile 17 defa savaştı. Kıtaylarla yedi defa savaştı. Oğuzlarla beş defa savaştı. Bu savaşlarda da danışmanı hep ben edim. Kumandanı da yine ben edim. İlteriş Kağan'a, Türk'ün hakim Kağan'ına, Türk'ün bilgili Kağan'ına. Doğu Cephesi Kapkan Kağan, gece uyumadı, gündüz oturmadı. Kızıl kanımı dökerek, kara terimi akıtarak işimi gücümü hep ona verdim. Öncüleri yine uzaklara gönderdim. Hisarları, gözcüleri çoğalttım. Basılan düşmanı getirdim. Kaan'ım ile seferlere çıktık. Tanrı korusun, bu Türk milletinin içinde silahlı düşman dolaştırmadım. Damgalı at koşturtmadım. İlteriş Kaan kazanmasaydı, onun ardından ben kazanmasaydım, il yine, millet yine yok olacaktı. O kazandığı için, ardından ben kazandığım için, il yine il oldu, millet yine millet oldu. Ben artık yaşlandım, kocadım. Herhangi bir yerdeki Kağan sahibi bir millete benim gibisi olsa ne sıkıntı olabilir? Türk Bilge Kağan ilinde yazdırdım. Ben Bilge Ton